gece 10'da arsamız vardı benim. Onu evet. belediye yeşil alanı yapacağım diye aldı bizden. Ama içinde <gülüyor> evimiz vardı. Evet. Bize boşadın demediler. Hani Bize yer gösterdi ama boşat demedi. Biz de kiracıyı çıkartmadık. İçinde hani onun da yer parasına içindekini tutturuyoruz. Bu caiz mi? Bunun hakkına gelir miyim? Onu öğrenmek istiyorum hocam. Evet. Teşekkür ederiz Neriman Hanım. Saygılar, sevgiler Ankara'ya. Hocam e ne deriz bu konu hakkında? Yani belediye istimlak etmiş belli evet. ki. Evet. istimlak ettikten itibaren o mülk belediyeye geçmiş oldu. Kiraya devam ediyorlar. Ee, ondan sonraki tasarruf hakkı size ait değil. Yani istimlak edilmiş paranız ödenmişse işlem bitmiştir. Mülkün sahibi belediyedir. Mülkiyetinizden abi. çıkmış. Sahibi belediye olmuştur. Dolayısıyla eğer oraya kira, kiraya verecekse belediye vermeli. Para tahsil edilecek, alınacaksa evet. o parayı belediye alıp belirli yerlere onu kullanmalıdır. Yani o sizin yeriniz olmuyor. Çünkü istimlak edilmiş, evet, mülkiyetinizden çıkmış. Ee, sizin yarı fiyatına da olsa tabii niyetiniz iyi ama e, maliki olmadığınız bir e, evden, bir konuttan ne yapıyorsunuz? Gelir elde ediyorsunuz. Bu sizin için caiz olmaz. Aldığınız o paraları da fakir fukaraya mutlaka vermeniz lazım. Bir an evvel e, kendi mülkiyetinizden çıkan o malı e, belediyenin hizmetine de vermeniz gerekiyor. Evet.